الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين الحمد لله الفرد الصمد الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف أحد والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأكرم الرسل نبينا وإمامنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأتم التسليم ومن تبعه من صحابته الكرام وآل بيته الأطهار ومؤمنين الصادقين الأبرار وعملوا بسنته إلى يوم الحساب والقرار Amma <gülüyor> ba'du fa in asdaq al-hadithi kalamullah wa khayra al-hadi hadyu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa al-umuri muhdathatuha Esma ve Husna şerhi derslerinde 18. dersteydik 58 sene Allah'ın güzel isimlerinden şerh ettik. Bugün 59uncayız. 59. isim nedir? El Kebir. El Kebir. Allah nedir? Kebirdir. Kebir lafzı Kur'an içinde altı sefer geçiyor. Ama kebir ismi Allah'a Teala'nın özel isimlerindendir. Neredeyse eşi dengi olmayan isimlerdendir. Yani başka kul bunu kullanamaz. Boleh kullanabilirsin. Kebir olarak her şey büyür büyük büyür ama kebir dedin mutlak olarak. Allah'a hastır. Yani Allah'ın o sifatlarındandır. Kebir kendini iddia edemez. İnsanlar diyer sen kebirsin. Sen büyüksün bu meselede. Ama iddia edemezsin. Neden? Çünkü kibir büyüklük, yücelik Allah-u Teala'ya hastır. Ama halim, rauf, latif bunlar nedir? Allah'ın güzel isimleridir. Allah Teala demiş ki bunu benim gibi de olabilirsiniz bu şeyde. Sen de ne yapacaksın? Rauf olacaksın. Çünkü Allah Teala nedir? Rauf'tır. Kerimdir. Sen de kerim olursun. Kerimliğin de yüceliğini bile zirvetine ulaşabilirsin. Ama Allah Teala'nın çerhamına ulaşamazsın. Neden? O yaratandır. Mutlak kerem sahibidir. Sen kulsun. Ne kadar kebir olsan bir limitin var kullukta. Mutlak olabilirsin. Çimdir kebir kullarda? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Neden kebirdir? Çünkü Allah Teala onu kebir yarattı. Kebir sıfatı verdi ona. Bize de dedi bu size en güzel örnektir. Kebir altı sefer Kur'an içeriğinde geçiyor. Kebirin de ürünleri var. Bazı isimler var. O da kebire ten türer. Oda da Muteal el-Ali. Muteal nedir? Yani çok yücedir. Çok yüksektir. El-Ali, yüceler yücesidir. Ali, en yücedir, en yüksektir. Ayette geçtiği gibi, birçok ayette geçiyor. Mesela Ra'd Ra surasında, 9. ayette, Alimul gaybi ve şehadeti el-kebiril, el kebir mutaal Peş peşe geliyor birbirini tamamlayan sıfatlardır kebir bazı ayette geçiyor ayetin sonunda ne diyor huvel aliyul kebir gördük mü mutaal ali kebir bunlar nedir birbirini tamamlayan sıfatlardır isimlerdir aynı zamanda çünkü bizde kaide var hel isim sıfat olabilir ama her sifat isim olamaz. Bu kaydedir, Değil mi? Yanlış mı? O bir kaydedir Bunu isim sıfat derslerinde yani sifattan isim türüye çıkartamayız. Ama isimden sifat çıkartırız. Her isim de sifattır. Evet. Olur yani. Bir başka ayette kafir Surasında فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْتَب۪يلِ Nisa surasında 34. ayette inna Allahe kana aliyyen kebira. Mutlak sıfatında müf'ül mutlak. aliyen kebira. Kebir şimdi dedikçi nedir? Büyüktür. Türkçe karşılığı kebir büyük. İyidir. Allah Teala ne de kebirdir? Allah Teala dedik yaratandır. Onun haricinde bu evren bu evrende iki şey var. Bir yaratan var, bir yaratılan var. Mevcut olan bılardır. Allah yaratandır hariç tüm istisnasız bu evrende ne var ise yaratılmıştır. Kaç tane yaratan var? Bir tane. Bu evrende de ne var ise hepsini o yaratmıştır. İyidir. allah Teala'nın kebir olmasını bilmemiz için insan kendisini tanışsa, tanısa karşısının değerini bilir. Değil mi? Yani kendini bileceksin. Karşında kim var? Onu bilir. Sen kendini bilmesen karşındakini tanıyamazsın. Önce kimlik tespit edeceksin. Ben kimim? İnsan kendine bakıyor. Evet mükerrem bir insandır. Yaratılmıştır. Allah bu dünyayı bu kebir dünyayı, en büyük dünyayı kime yaratmıştır? Bu dünya yuvarlaktır arkadaşlar. Ama biz yuvarlaklığını niye hissetmiyoruz? Çünkü çok büyük bir yuvarlaktır. Biz içinde neyiz? Bir nokta bile değiliz. Onun için hissetmiyoruz bu yuvarlaklığı. Ayette geçtiği gibi yer yuvarlaktır. والارض والارض بعد ذلك دحا. Daha yani Yuvarlak. Tam da yuvarlak değil futbol topu gibi. Biraz daha ilipstir. Yani yumurtaya daha, yumurta gibi de değil, yumurtaya kaçıyor. Bilim de önceden ispat etti yer yuvarlaktır. Sonra dediler hayır. Biraz Kur'an'ın dediği gibidir. Deha. Deha yani yumurtadır. Evet. Şimdi sen yer üzerinde ne kadersin? Çok gücülüdür insan değil mi? Allah ayette diyor ki insan zanneder bu yere hakim olur. <gülüyor> Zanneder, hakim oldu. Her şeye kadirdir, muhtedirdir bu yerde Allah'ın emri gelir. Bütün teknolojiyi, bütün gücünü yapar. Alt üst eder, bitirir. Kıyamet kopmadan önce. İnsan kebirdir. Ama biraz daha bunu mantık gözüyle baksan, hakikat gözüyle baksan, şeytan sene işlemeden baksan, Bakıyorsun, bugün de ilim diyorsan, yer üzerinde biraz geri çekilsek bile uzaydan baksak yere, sen yerde ne kadersin? Bir nokta gibi görürsün. Mesela yüz metreden havaya yükselsek, insan ne olur? Bir buçuk metre, yani bir sekzen, yani metre insan ne olur? Geldikçe küçülür, bir nokta kader olur. Ondan sonra ne olur? görünmez. Sadece yeri görersin. Okyanusları, yeşilliği, dağlığı görersin. Sonra biraz daha yukarı git. Yer ne olur? Bir top, futbol topu kadar olur. Biraz daha yukarı git ne olur yer? Yer görünmez. Evren bitiyor? Hayır. Evren gidiyor. Güneş yerden ne kadar büyüktür? Ha? Kaç? Bir milyon kat yerden büyüktür. Güneşten büyük gezegenler var mı? Vardır. Biz demiyoruz. Bilim diyor. Şeyleri var. Keşfetmişler. He? Yani bu evren o kadar büyüktür. Biz bile içinde bir nokta, bir zerre gözden görünmeyen. Şimdi şey, ne getirler? teleskop mu? Teleskobun altına koyuyorsun gözden görünmeyen mikropları görürler, yani canlıları, yani hücreleri görürler. Mikroskop. Kaç tane büyütüyor? Binlerce büyütüyorsun hatta ufacık bir şeyi keşfediyorlar. İnsan oğlu bu yerde nedir? Ondan daha küçüktür. Gördük mü? Bizim yerimiz bile güneşin yanında kaybolur. İter. Bir muhta bile değil. Gözden görünmez güneşin büyüklüğü yanında. Demek ki bizim kebirim, kebirliğimiz ortaya çıktı. Ama Rabbimizin de kebirliği ortaya çıktı. Demek ki Allah Teala öyle kebirdir ki, öyle büyücedir, büyüktür ki ondan hiç büyük bir şey yoktur. Kebir budur. Mutlak kebir budur işte. Ondan hiç büyük bir şey yoktur. Ondan yüce bir şey yoktur. Ondan azim bir şey yoktur. Bu olaydan biz anlıyoruz Allah nedir? Mutlak kebirdir. Ondan kebir, ondan yüce yoktur. Artık bundan daha büyük ne olur? Allah her şeyden büyüktür. Her şeyden yücedir her şeyden azimdir. Yüceler yücesi, azimler azimi, büyükler büyüğü, onun ne eşi var, ne dengi var, ne emseli var, ne eşit var. Demek ki insan ne kadar yücelse hiçbir şey değil. Allah'ın yücel yanında İyidir. Allah Subhanahu ve teala bu kader kebirdir. Bir de kebir Lugette biz büyük deriz. Bir de yaşlandı, ne deriz? Bu büyüktür. Yani yaşlandı. Yaşta büyüktür. Çünkü insanın bir limiti var. En fazla yüz seneye kadar yaşar. Yüze doğru giderken tamamı dolduruyor Yani limiti dolduruyor Ondan daha büyüyemezsin. Büyür diyoruz. Bu büyüktür. Yaşta, ömürde büyüktür. Makamda büyüktür. Büyücü Kur'an-ı Kerim'de kullandı. Eh, Ahzab surasında inna ata'na sadatana ve kubara'ane biz efendilerimizi ve büyüklerimize itaat ettik. Bir kavmin büyüğü var. Lideri var. Bugün de mesela cumhurbaşkanıcılar eskinde padişah derdiler, sultan derdiler, kral derdiler. O kavmin büyüğüdür. Bu büyük lügaccedir. Ama bir kavm da bir ülke ne kadar büyüse o şahıs ne kadar büyüse Allah yanında nedir dedik? Hiçbir şey değil. Onun için insanoğlu ne kadar yücese kebirliği nedir? En yücedir. İyidir. Ee, hiçbir şey değil. Allah'ın yüceliği yanında. Eydi Şimdi biz kebir anladık arkadaşlar. Allah Teala kebirdir. Bu kebirliği biz nasıl yansıtırız hayatımıza? İtikat hayatımıza, güncel hayatımıza. Biz kebiri hakkıyla anlamasak Yansıtamayız. Şimdi biz anladık mı hakkıyla? Anladık mı? Sen anladın mı Eyyub Kebir? Ne anladın? allah Teala Kebirdir. Ondan büyük yoktur. Eydir bunu anladık bütün isimleri gibi. Eydir Kebir isminin bir özelliği var mı başka isimlere göre? Var mı? Var. Nereden var? Bakıyorsun Kebir normal bir isim değil. Başka isimler evet gelip geçmiş yani o ayetlerde geçiyor ama Kebir bakıyorsun senin güncel hayatında her zaman ne oluyor? Tekrar oluyor. Güncel hayatına oturmuş. Hangi mesele tekrar olur güncel hayatına oturur? Hangi mesele önemliyse. Kebire geliyorsun, bakıyorsun Kebir normal bir isim değil. Allah Teala'mını özen göstermiş. Bu kebir ismini bizim hayatımızdan haşir neşirdir, yekbar olmuştur. Ne gibi? Beş vakit azan duyuruz arkadaşlar. Nedir? Azanda ne diyoruz? Allahu akbar. Akbar nedir? Kebirin büyüğü. Akbar mutlakıdır yani. Kebirdir yani. Allahu akbar. Beş vakit Allahu akbar okunuyor. Duyur mu? Zordan duyacağız. Yer üzerinde çafiri müminiz oradan duyacak bunu. Allah'ın izniyle azan da süsmez kıyamata kadar. 1400 senedir kimse süstüremedi onu ve de Allah'ın izniyle. Allahu Ekber beş vakit neye delalet eder? Kebirin önemine. İyidir kebire geliyorsun bakıyorsun hayatımızda en önemli mesele nedir? Namazdır. Namaz önemlidir. Namazın tanımı nedir? Allah'la kurun arasında nedir? İrtibattır. Beş vakit geliyorsun Rabbil Alemine, ondan faiz alıyorsun, He? destek alıyorsun, kulluğunu onun önünde e, gösteriyorsun, oradan çıkıyorsun, sen de güclüsün. Cep telefonun pili bitti, getiriyorsun, elektriğe koyuyorsun, pil doluyor, çıkıyorsun, al Ama şarjın bitti. Ararsın nerede şarj var çünkü işim var telefonda daha. Telefon işi devam ediyor. Senin de hayat devam ediyor. Nereden şarj edeceksin kendini 5 vakit? Telefona ver. Geceden geceye diyoruz. Yetiyor araç çünkü. Ama insan oğluna 3 saatte bir şarj lazım. Yoksa ne olur? Baş düşman el tetiktedir. Hemen tık diye seni indirir. Hiç çaresi yoktur. Onun için beş vakit cöz bebeğimiz, namazımız çok kadar önemlidir. allah Teala cibrilsiz, vasitasız Resul-ü Ekrem'i aldı yanına Sidret-ül orada vacip kıldı onu. Bu neye delalettir? Namazın azamatını. Eydir namazın azamatı beş vakit bize neyi hatırlatıyor? Allahu Ekber'e kebiri hatırlatıyor. Namaz iftitahineyle ne olur? Allahu Ekber dedin namaza başladı. Aralarında intikal neyle ne diyorsun? Kebir de ne diyorsun? Ne diyorsun? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bu beş vakit namazdır. Daha nerede? Hatırlayın. Nerede kebir diyeriz? Ha? Hacda her şey kebirdir. Tekbir getiriyorsun. Ha? Tekbir getiriyorsun hacde Haca şey Ümreye başlamadan önce tavafa ne diyorsun Allah, Bismillah Allahu Ekber Her tavafta Allahu Ekber diyorsun Safaya çıkarsan Allahu Ekber diyorsun Gelirsen Gidersen Allah Allahu Ekber diyorsun Cemarette taş atarken ne diyorsun Allahu Ekber diyorsun. He? Allahu Ekber nedir? Önemli meseledir. Yeri var. Başka hatırlayın. Ben şu anda hatırıma gelmedi. Nerede? Yükseye çıkartan. çıkartan Ashab-ı biz Resulullah zamanında dağa çıkartan tekbir getirdik. İnerken tesbih ederdik. Dağa çıkıyorsun Allahu Ekber diyorsun. Kurban keserken Allahu Ekber diyorsun. Bismillah Allahu Ekber. Savaşta Allahu Ekber diyorsun, saldırıyorsun. Çocuğun ismini koyarken okuyorsun. Çocuğun ismini koyarken kulağına azan okuyorsun. Evet, hatırlayın arkadaşlar. Kebir büyük bir isimdir. Her zaman var bizim hayatımızda. Nerede daha kebir deriz? Gezerdi. Ha? ha? Asabi olduğumuzda? Allahü vakıb deriz. Hayretlerce bir şey de Aferin, bir, bir güzel bir şey gördün. Yani bir şeyden azim bir şeyle karşılaştırırsın Hayrete düşürsen ne dersin takjub dedikleri, ne dersin Allahü vakıb şaşırtıcı bir şey. He? tazim etmek için Allahü vakıb derisin. Bir şey, bir tane çok güzel konuştu. Ne dersin? Allahu Ekber. Ama e, ehli dünya ne yapıyor? Alkışlıyor. İslam'da alkışlama haramdır. Alkışlamak yoktur. İslam'da haramdır. Bir şeytan işidir. Şeytan öyle işlemiştir ki ibadete sokmuş alkışlanmanı. Metçe müşrikleri tavaf ederken Alkışlıyorlar, ıslık çalıyorlar. Şeytana bak ya. Şeytana diyeyim halal olsun ama hak etmemiş ama iyi çalışıyor. Şeytan çok iyi çalışıyor içinde. Taviz vermiyor. Bak, ibadetlere bile sokmuştur. Dinleri değiştirmiştir. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ illa اِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيهِ Tavaf ediyorlar, alkışlıyorlar. Biz ne deriz? Allahu Ekber. Yani arkadaşlar Allahu Ekber özel bir isimdir. Özel bir isimdir. Bu hayatımıza yansıması lazım. Nasıl yansıtırız bunu hayatımıza? Anlamını bileceğiz. Allah Teala niye bu her Allahu Ekber? Allahu Ekber her yerde bizimle Allahu Ekber'i var. Neden? Demek ki Kebir öğünç bir isimdir. Bunu nasıl biz hayatımıza yansıtırız? Önce böyle bir kebirimiz var iyice. Böyle bir azim Rabbimiz var için mutlak sevgimizi ona vereceğiz. Bu evrende de neyi sevsek onun sevgisi altında seveceğiz. Çünkü insanoğlu bak otomatik olarak insanoğlu her zaman cüclünün önünde nedir? Zayıftır. Cüclüye doğru koşar. Cüclüden destek alır. Kendisi, kendisine emniyet almak için. Tacirsin. Gidersin bir büyük tacirden arkadaşlık yaparsın. Gidip kendi bir zerel cören zayıf tacinin yanına gitmezsin. He? Siyasetçisin gidersin güzel bir siyasetçi yanına. Ve güçlü bir siyasetçinin gölgesi altına girersin. Her ne insan oğlunun bütün hayatın devrenin içinde ne olur? Her zaman neye gider? Güclünün yanına gidersin. En büyücünün yanına gidersin. Bu insanoğlunun şeyinde var Hayvan aleminde de var bile. Her zaman güclü hakimdir. Her çeşit gücünün altına gider. İyidir biz Allah Subhanahu ve teala yüceler yücesidir. En kebirdir. Biz ne yapacağız? Kebirin daldası, himayesi altına girsek başka kebirlerden korkar mıyız? He? Korkmayız. Onun için Müslümanlar, müminler tağutlardan korkmazlar. Ama kim kebirden, hakiki Rabbimizden, Allahu Ekber, Allah en yücedir, en kebirdir, ondan korkmayanlar ne yapıyorlar? Her çeşit büyük görenler. Ama Allah'ı büyük gören, her çeşit onun nazarında nedir? Küçüktür. Onun için korkmazlar. Onun için müminler durallar tağutun önünde. Kim durabilir? İman gücü durdurursun. Ne iman var? E Allah demiş kim tağutun önünde durdu, emir bilme'ruf yaptı, ne iman yaptı, tağut onu öldürdü. He? Bu şehitlerin içi efendisi var. Biri Hamzadır, ikincisi odur. Kebir beni destek verir. Ben korkmam. En kebir oysa ben korkmam. Onun için Allah var. Allah da en kebirdir, biz ona sınanırız. En kebir, en güclü rızkımı verir. Bütün otorata, bütün erzak alındeyse ben niye gidip başkasından isteyeyim? İçinci, üçüncü, dördüncü kademeden isteyeyim. Ben baştan aramayı yapsam her şey de düzelir. Şimdi anladık mı kebir ne kadar önemlidir? Çünkü özel bir şeydir. Özel bir isimdir. El-Kebîr, El-Muteali, El-Ali. Bunlar hepsi nedir? Kebir sıfatıdır. Onun için Allah Subhanehu Teala'dan büyük yüce yoktur. Biz ondan korksak hiç kimseden korkmaz. Hakkıyla ona sığılsak, gücümüzü ondan alsak hiç kimse bizi korkutamaz. Onun için Allah Subhanahu ve teala müminlere dedi sizden bir teneniz on tanelerine bedeldir. Ama zayıf olsanız bir taneler çi tanelerine bedeldir. Zayıf olsanız oların sizin yüz teneniz olar on tanaları denk tutamazsınız. Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayette geçtiği gibi Sonra sahabeden tekfif olundu. Ondan sonra hadiste Resulullah dedi size yuşeku en tedâ' aleykumul umum. Bütün ümmetler, celiller sanki bir malı parçası bölüşürler dedi. Sahabeler dediler biz küçük müyüz o zaman? Azık, azınlı mıyız? Mustazafız? Hayır. Çoksunuz. Ama işe yaramayan çokları adamsın. Çel çöp gibi selin getirdi Anlatabildim? Demek biz neden kebir oluruz? Hakkıyla kebire inanmamız lazım. Biz kuburumuzu, yüce yüceliğimizi kimden alırız? Rabbimizden alırız. İyi Burada bir şey var. Cüncel mesela. Bugün de Suriye'de Müslümanlar kesiliyorlar, biçiliyorlar. Biz bir artı bir tutsak nedir? Bugün de Suriyeliler ayakta kalmamaları lazım. Neden? Çünkü ne silahları var ne de kimse onlara sahip çıkıyor. Ama kimiyle savaşıyorlar? Önce bir, bir büyük devletle savaşıyorlar. Suriye büyük bir devlettir. Topu var, tüfengi var, ordusu var. Bu devlet de bitmiyor. Yanında Orta Doğu'da en güçlü devlet kimdir? İran. O ona destek veriyor. Sonra onların kuyrukları, zilleri Irak, Lübnan. Bunlara destek veriyor. Sonra en güçlü devlet yüce devletten çizsinden birisi Rusya ona destek veriyor. Çin detaylı yollardan gizli onlara destek veriyor. Ne kaldı burada? Kaldı batıyla Amerika. Buların da süsmesi tribinden bakması ki bilmiyoruz altında yüz bin şeyler var biz zahire hükmedelim. Oradan bakmaları nedir? Bir nevi destektir. Demek ki bu bir avuç insan ellerinde hafif silahla ne yapmışlar? Bunları karışlarına almışlar. İki senedir bittiler mi? Bitmediler. Ama Allah bunlardan ne yapıyor? Kendisine cennete adam seçiyor. Püf noktası buradadır. Ama aciz insanlar, korkak insanlar ne derler? Çıkmayın. Gücünüz yoktur. İstita'a şarttır, şert, Evet istita'a şerttir. Ama iş başa düştü. Düşman yerine girdi. İstita'a iptaldır. Şeytan sana gelir istita'a diyelim. İstita'a ne zaman var bilir misiniz arkadaşlar? İki sefer var. İslam devleti düşmana saldırmak için istita'a olması lazım. İki kendi yöneticinin he? Yen kafir oldu. Yen fasık oldu. Onu değiştirirsin. İstitağa lazım. Ama düşman yerine girdi. İstitağa şart değil. Çi Amerika, Irak'a girdi. Çi bunlar da istitağa şart değil bunlar için. Çünkü bunlar zaten bizden değiller. Gelmişler, ülkemizi işgal etmişler. Suriyelileri, yani bazı Partisi, yanda de bu Nusayriler gelmişler, işgal etmişler. Bunlar da Sonradan almışlar, tağuti yöntemle de yürütüyorlar. İstitaa burada şart değil. Bir de difaate istitaa şart değil. İlle ki alimler otururlar, yerine göre, şeyine göre hüküm verirler. Ama Allah Teala burada bu olayı niye çıkartıyor? Kendine has adam seçsin diye. Zaten öleceksin. Eskiden ne demişler? Men yamut bilsey fîm ate bil yemeni. Yani kılıçta da ölmeyen tellikten ölür. Anlatabildim mi? Yani tellik neye kinayettir? Yani adam seni karşısında durmasan öteretisini koyar ondan sonra tıkar seni, zelil eder seni, öldürür seni. Seni nedir? Yani zilletten öldürür. Velav ki seni içeriye de koymasa dışarıda yatıyor ama sen zelilsin. Bugün de Iraklılara aynen böyle oldu. Iraklılar yanlış hareket yaptılar. Rafiziler ele geçirdiler Irak'ı. Kalan ehli sünneti 10 senedir zillet içinde yaşatıyorlar. Onun için ehli sünnet şu anda Irak'ta ayaklandı. İhtilal çıkartamadı dışarı. Evlerinden ama zillet çıkarttı. Önceden kılıçtan ölseydiniz Amerikalı karşısına Allah sizi seçerdi. Şimdi Zillet oldu, baktılar bu söz doğrudur, Arap'ın eski sözü. Kılıçtan ölmeyen Yemeniyle ölür. Yemeni eskiden özel bir ayakkabıdır, Yemen'de yapılırdı. Yani kinayettir zillete, zilletten ölürsün. Onun için allah Teala bunu görüyor, bu tabloyu Kendisi yaratıyor zaten. Ne için? Bir gün destese bu devletleri yok eder, müminleri. Önce kendisine buradan Özel adamlar seçiyor cennette ebedi. Zaten dünyayı yaratmış. Ne için dedik? Cennette özel adamlarla yaşa, Rabbil alemin Rabbil aleminle yaşayalım diye bizi seçecektir tek tek. bir e Al fırsat. Hakiki müminler Rabbimiz kebirdir bize yeter deseler zafer gelirler. Siz ne zannedersiniz? Nasıl ki senedir şuraya yerler duruyorlar? İnandılar ki Allah kebirdir. Ha bir tane kakar der ya, hep öyle değil. Öyle de olmasa. Bir azınlık olsa inşallah Allah onlar için zafere bizi kavuşturur. Onun için Kebir ismini hakkıyla mucahid anlasa ne olmuş? Ehdel-husneye'n sahabanın dediği gibi. Yani de Allah Teala'nın ayet<td> dediği gibi. Sahabeler cihada çıkarken ehdel-husneye'n isteriz. Nedir? Çi müjdeyi istiyoruz Çi güzel hayat istiyoruz yen yani zafere kavuşuruz onun şeyini yaşarız mükafatını, lezzetini ne var? İslamiyet galip geldi savaşta kazandık ganimet var değil mi? bunlar nedir? Bu bir müjdedir dünya hayatında yen de Çinci Hüsnü nedir? Allah bizi şehit seçer yani biz testere gibi gitsek keseriz gelsek keseriz her tarafta kazançlıyız ne zaman niyetimiz salih olsa. Onun için biz Rabbimiz kebir olduğu için biz ne yapacağız? Evet şimdi derler bu yeni moda çıktı. İsim sıfatları Suriye'ye bağlıyoruz. Evet. Bundan sonra böyle modası var. Neden? Çünkü Suriye savaşı arkadaşlar ümmetin mesihli savaşıdır şu anda. Şu anda tabola değiştirdi. Savaş Orta Doğu'da değişildi. Özellikle Türk olaylarından sonra. Neden? Çünkü Amerika'nın eliyle burada bir Safavî Farisi bir ne var? Oyun var. Nerede var? Bu Orta Doğu'da dönüyor. Safavî Farisi oyunu Orta Doğu'da dönüyor. Orada nereden başlamış? Şah İsmail'den başlamış. Tutturamamışlar. Osmanlı Devleti'ni bir meşgul ettiler. Her zaman İranlılar Osmanlı'nın zıddını olmuşlar. Osmanlı'dan önce hilafetin zıddını olmuşlar. Bir Tatarlardan el bir el şeyi çastiler. Halifeyi, Rafiziler, Bağdat Halifesi'ni. Hilafeti yok ettiler. Her zaman tarih bin senedir bu tekrar ediyor. Şimdi Amerika vasıtasıyla bunu oynuyorlar. Irak'a hale geçirdiler, Lübnan'a le geçirdiler. Suriye zaten olarındıydır. mücahitler o oyunu bozdular. Ama ne yaptılar? Bakın, şu anda ilan ettiler. Nasrullat ilan etti dedi. Biz vaciptir dedi. Dedi biz Kudüs'e Kusayir'den geçeriz, Şam'dan geçeriz. Ne demek istiyorlar? Yani bunlar çok mukaddes bir savaştır. Bizimkiler ne yapıyorlar? Hala yerlerinde sayıyorlar. 13 arkadaşlar hiçbir zaman Musulman hücumatlara kimse bel bağlamaz. Bunlardan bir her gelmez. Özellikle çörfez hücumatından Bunlardan hiçbirsine bir her gelmez. Bunlar seni en zor zamanda en ucuz paraya Yen de duruşa satarlar. Bunlar o kadar korkaklar. Deseler onlara oturun. Karnıları üzerine yerde uzanırlar. O kadar teslim olunlar. Tarih bunu gösterdi. Bunlar aynen şuna benziyor. Diyorlar tamam şu anda bize sıçramamış. Biz iyidir rahatız. Bize baba demiş ve siz girenti altındasınız. Hala bunlar bu çocukça bu hayaldadılar. Bilmiyorlar Suriye'de iş kazansa şeyler... Ne olur? Sıralara gelir. Aynı Osmanlı devleti çökerken Araplar aynı hatayı yaptılar. Sonra ne dediler? Ukiltu yavma ukile thövrul ebyad. Ne zaman? Dedi. Sürünün başı yilindiğinde galip yüceldiğinde bizi de harcıladılar. İngiliz aldattı. Lawrence var biliyorsunuz. Lorans'ı'l-Arab. Geldi aldattı Osmanlılara karşı Arapleri. Kullanıyorlar. Onun için biz Allah kebirdir bizim için. Biz bu kebire belimiz bağlarız. Bütün gücümüzden biz dedik ki şu anda Suriye'de cihad her Müslümanın üzerine vacip oldu. Ama bedeninle gidemiyorsan neyle gideceksin? He? Malınla, doğanla. Onun için senin üzerine vaciptir bir günde bir ekmek giyirsen yarısını oraya vereceksin. İmanın biraz daha zayıftır. Yüzü de gir, çeregini göndereceksin. Muhakkak göndereceksin. Bu vaciptir artık iş bitti. Meselemiz yapacağız. Körfez ülkelerindeki gibi değil. Diyorlar bizim işimiz iyidir, tamamdır. Biz gidiyorlar paramız var, arabamız var, hizmetçilerimiz var Yatıyorlar. Bu değil. Onlar vebal altındaydılar, yarın sıra gelir onlara. Biz başımızı yastığa koymaz gece illeçi diken gibi bize batması lazım. Kardeşlerimiz kesiliyor. Kuşayır düştü dün. Arkadaşlardan aradık niye düştü? Bilir misiniz? He? Çünkü şeyleri kalmadı. Mermileri kalmadı. Yardım, destek, lojistik destek gelemedi onlara. Neden bilir misiniz? Bir mermi bir dolar şu anda. Para nerede var ümmette? Körfez ülkelerinden başka bir şey yoktu. Körfez ülkeleri de hükümet tarazan gibi olmuş kime? Halkının başına. Bir kuruş çıkarttırmıyor. Nereden getireceğiz mermi alacağız? İran, Rusya bak bugün bugün üç tane gemi Rusya'dan çıkmış Tartus limanına geliyor. Ne getirmiş? Silah getirmiş. Buradan ben bütün Müslümanlara bir çağrı yapıyorum. Hatta ben WhatsApp'ta attım bunu bugün. gün. Her şey dua etmesi lazım. O camiler Allah batırsın. Çünkü bizim Allah'tan başka şu anda yardımcımız yoktur. Türkçe'ye biraz kapıyı açtı. Gördünüz mü oyun oynandı Türkçe üzerinde? Neredeyse Türkiye sallandı. Neden? Bu farisi bir oyundu. Olmaz kimse yardım etsin. Amerika babanın oyunu bozsun. Ben sizin babanızım. Ben ne desem olur. Başka bir çaresi yoktur. Bunu kimse bozamaz de yer üzerinde. Kim bozar? el Kebir. Allah'tan başka kimse bozamaz arkadaşlar. Onun için biz bugün özellikle bu gece dua edeceğiz. Allah o üç gemiyi batırsın. Çünkü o üç gemi gelse gördünüz mü Kusayır'da İran'dan, Irak üzerinden dünya kadar mermiler geldi. Füzeler geldi. Kusayr'ın yarısını yok etti. Suriye televizyonu Kusayr'a beyrak astılar. Nerede astılar? Bakın gördünüz mü televizyonda? Ankaz üzerinde. Taş üzerinde taş yoktur. Attuz bin tane Müslüman yaşıyor orada eli sünnet. Mücahidlerin yarısı orada. Çekilmediler. Allah rahmet eylesin onlara şehit kabul etsin olara. Son nefese kadar durdular, ankazlar altında kaldılar, yani bedenleri paramparça oldu. Kim bundan sorumludur? Tarih bizim üzerimize işliyor Müslümanlar. Ama lehimize değil, aleyhimize işliyor. Neden? Biz yatıyoruz. Yatıyoruz. işimize iyi, gücümüz iyi. Akşam gidiyor sıcak yemeğimiz var, içimiz çizlamıyor gece namazına kalkıp dua ediyormuşuz. En büyük silahtır dua. Ama içten çıkacaktır. Allah Teala diyor, "Du'u'lî İçimizden çıkacaktır. El Kebir'i çağıracağız. Ya Kebir, senden büyük yoktur. Rusya cemilerinden büyüksün, Amerika'nın şeyinden donatmalarından büyüksün. Planından senin planın en büyüktür ya Rabbi. Ne yapacaksın? Bunları yok edeceksin. Resmen çıkmış lider müsveddesi. Değil mi? Nasrullat. Lübnen ele geçirmiş. Lübnan Cumhurbaşkanı parlamento bir şey diye bilmiyorum. Çünkü Lübnan'da Lübnan ordusundan daha fazla silahı var. Nereden? Babası mı verdi ona? Hayır. İran. Farsî, Safavi. İran onu en güçlü yaptı oradan. Halbuki Şiiler, Rafiziler şeyde kaçtılar? Yüzde altuzdular. Lübnen'de. Yüzde altuzdular. Hatta bazı insanlar duyurlar 30'da da değiller. Ama nedir? Lübnen'e hakimdiler. En güçlü silahlarla geldiler. Kusayr. Küçücük bir yerin üzerine. Kusayr neden önemlidir? Kusayr çünkü nedir? Koordinitedir. Ko ne diyorlar? Yani merkez noktadır. Hem Lübnan'dan Müslümanlar Hüms'a kadar geliyordular. Oradan imdadat geliyordu. Hem de Şam'la Başar Aser'in Tartus ve Lazikiyye ileride kurdukları Alevi şeyin nedir? Ortasıdır. Oradan geçmeleri lazım. Kusayr'da mücahidlerin elindeydi. Arap Birliği toplanmış Cidde'de. He? Ne diyorlar? Toplandılar. Hepsi yaş şey. Arap Birliği e, şey değil, şey pardon. Şey Birliği. Galiba Arap Birliği'dir. Bir de Körfez e, Birliği toplanmışlar. Hepsi girmişler bu bişklerini. Çünkü adam gibi görünüyorlar. Oturdular. Arabin demişli gibi Tamahhalac cebelu Dağ demiş, yani fil demiş, sancı çekti, doğum sancısı, bir fara doldu. Ne karar verdiler? Lübnan'a deriz, anlaşmalarımızda yoktur, siz adamlarını göndersiniz başka ülkeye. E Lübnan zaten adamın emrini yürütemiyor. Lübnan Cumhurbaşkanı yer varıyor Hasan Nasrullat'a. Yer varıyor ona. Çünkü bir şey diyemez. Ya bu kadar insan utanmaz olur. Bunlar zannediyorlar belki bunlara sıra gelmez. Sıra çok yakındadır. Allah göstermesin. Bunları için bir pire için biz yorgan yakmarız. 5-6 tane yönetici için biz halkımızı orada yakmarız. Ama Allah bunları da Eski o bir lidere ilhak etsin. bulardan da ümmet kurtarsın. Neden? Çünkü tarih yazıyor bizim için. Ne yaptın gel bakayım bu kadar ki senedir Müslümanlar şah damarlarından kesiliyorlar, kanlar dökülür, çoluk çocuk. Ne yaptınız? Öyle oturuyorlar, toplantılar yapıyorlar. Bunlar nedir? Bunlar avuşturmaktır cellete diyorlar sen kes biz milleti diyeceğiz ha bekleyin ha bekleyin biz hedefimize ulaşacağız bu öyledir ama ve yemkuruna ve yemkurullah wallahu hayru l Allah onlardan büyüktür huvel aliyyul kebir Allah onlardan kebirdir onlardan yücedir yeter ki bir şey var biz de kendimize dönelim vallahi biz gidemiyoruz cihada hakkıyla dua etsek, yerimizden gözyaşıyla ağlasak, Allah ve teala ne yapar? İnançı, oradaki Müslümanları galip getirir. Kebirdir. Gördük İslam tarihinde bak ne kadar. Bedir savaşına bakın. 300 tane, dokuz yüze karşı. Şok getirdiler. Mekke müşrikler. Alay etmekle geldiler. Mutasavaşı, bir sürü savaşlar tarihte Kadisiye, bir sürü savaştan Türkiye'de Aslan nedir orada Mal -mal -mal Malazgıt'ta az bir orduydan her zaman az bir ordu çok bir orduya galip gelir yeter ki hakiki mümin olacak. وَكَانَ Hakka عَلَيْنَا نَصْرُ مُؤْمِينَ Bizim üzerimize vaittir. Allah subhan. Ha? Mümilleri zafere kavuşturan. Ama biz de buradan musulmanlara, mücahidlere sesleniyoruz. Bütün Müslümanlara yerin her yerinde, dünyanın her yerinde sesleniyoruz. Hakiki mumin olun. Bak bedenen zihad etmek bizim üzerimize iktidara göredir. Farz değil senin üzerine. Ayn değil. Kifayedir. Bedenin. Ama dua ve mal senin üzerine farz-ı ayn'dir bir günde. Farz-ı Her çeşit cihade katılması lazım. Malıyla, duasıyla. Ha malın yoktur. Muhakkak var. Deme bu azdır. Allah Teala limitini koymuştur bunu. Ve men ya'mel mithkale zerretin hayran yara. Bir zerre kadarı göndersen ora hayrdir. Gel de kardeşim, ala benim hiçbir şeyim yoktur. Ben bu yüz lirayı veriyorum. Bunu gönderin mücahidler bu için. Vallahi o yüz lira Rusya'nın cemisinden daha çoktur. Bereketlidir ama ne zaman sen bunu bütün içinle desen, göndersen. Onu da ulaştıran bütün samimiyetiyle göndersen. Küçümsemeyin. Resulullah diyor, sadaka verin velev bişikki tamra. Bir hurma veremiyorsan hurmanın yarısını versen bile. Yani bir kurman var. Ben yemesem onu ölürüm. Yarısını, yarım yarısını verir sadakaya veririm. Walau bi sikti tamrah. Ama dua müminin en güçlü silahıdır. Ne yapacağız? Gece gündüz çalışacağız. Dua edeceğiz. Allah subhanahu wa taala'ye ciddi ciddi şekilde Dua edeceğiz gözyaşıyla, çünkü bizim üzerimize dua vaciptir arkadaşlar. Vaciptir, elimiz yetiştirmiyor oraya. Vaciptir, yani Allah Teala hepimizden sorar. Suriyeliler yanınızda kesilirdi, ne yaptınız? Ha işte, adet haline getirmişiz. Televizyona açıyoruz, yarım saat bakıyoruz televizyonda. Musulmanlar Aa, yazık oldu bulara çesildi. Allah bunları muvfak etsin inşallah düşmanlarını yok eder. Ondan sonra haberler bitti dizi devam ediyor. yalaklak devam ediyor. Adet haline geldi. Tabi sürdük ki senedir ama hakiki mümin öyle değil. Bugün de belki ben size bir şey diyeyim. Özellikle bugün de alimlerimiz, liderlerimiz, İslami kesimin vallahi gülmesi bile caiz değil. Maalesef bazı hocaları görüyoruz Facebook'larda fotoğraf yayıyorlar pikniklerler yen espri yapıyorlar, yani gülüyorlar ben diyorum bu ümmete yakışmaz özellikle hocalara hiç yakışmaz çünkü ümmet normal bir alemde değil, normal bir günde değiliz biz bütün dünya toplanmış üzerimize biz hala bunu anlamadık ya bütün dünya toplanmış, bizi yok etmeye kaç Biz hala bunu anlamadık. Hala diyoruz biz iyiyiz, biz tamamız, bizim sukaka varmadı diyoruz. Masallarda bunu dinlerdik, derdik bunlar ne kadar şuursuz, haysiyetsiz derdik ama bugün de bunu biz yaşıyoruz maalesef. Aynen de düştük. Tarihte derdik, tenkil ederdik. Nasıl görmürdüler ataşi? Ama bugün de ayneniz. Bunda ne yapıyor bizi? İşte bizi onu da düşman yapıyor. Her şey elinde ya onu ile yönlendiriyor bizi. O da nedir? Medyasıdır. Bugün de medya bizi yönlendiriyor. 13 arkadaşlar biz ne yapacağız? Hakkıyla mumin olacağız hatta Allah subhanehu ve teala zefer getirsin. Buradan ben sesleniyorum bütün musulmanlara yer üzerinde. Her şey hakil Allah'a döneceğiz. Dua edeceğiz. Hatalarımız var ise istiğfar tövbe edeceğiz. Bu bizim için bir fırsattır. Allah Teala gösterme gösteriyor bize. Olur mu ya? Cedvelden çizildiği bir sınır. Bu tarafı cennet, o tarafı cehennem. Böyle bir şey olur mu? Bak gördük mü? Türkiye'de iki günde ne oldu gördük mü? Neredeyse aklımıza 80 öncesi geldi. Yetmişler geldi. Biraz daha bunlara yüz verilseydir ne yapardılar? İnançı insanları öldürmeye başlardılar. Ama Allah planlarını bozdu ve inşallah daha bozar. Ama biz her şeyi de sebep almadan, hakiki kullanmadan Allah'a bıraksak nedir? He? Bu da cahilliktir. Bu da acizliktir sebep alacaksın, ondan sonra Allah-u tevekkül edeceksin. Tevekkülün hakikati de budur. Çünkü dünya sebepler dünyasıdır. Onun için biz önce istiğfar tobe edeceğiz. Ondan sonra bu meseleyi en önemli meselemiz edeceğiz. Gece gündüz dua edeceğiz Allah-u Teala. Hatta Allah bizi muvaffak etsin. Müslüman kardeşlerimizi de zefere kavulsun. İnanın ki Suriye'de İran galip gelse, Hizbullah galip gelse, Vallahi sıra bize de gelir Türkiye'ye. Körfez'e de gider. Ondan sonra Misir sıradadır. İslam alemi elden gider. Sünnet diye bir şey kalmaz. Bakın İranlılar çoktan iyi çalışıyorlar. Demeyin mullahdılar bilmem nediler. Yok iyidiler. Şeytan adamı her zaman iyi çalışır. Ciddidir. İmamları gibi. Bak şeytan yatmamış. Cennetten atılanı şu ana kadar gece gündüz çalışıyor. Hiç durmamıştır yatmak yoktur onun için. Yan gelip yatmak yoktur. Allah Teala da bunu onaylar. onaylar. kıyamet gününde. Ne diyor? Allah diyer senin zanın doğru diye iblis bu adam oğullarında. Ne dedi Allah Teala anlaşmada? Dedi ben bunların birçokunu dedi cehenneme çekeceğim kendimi. Nereden çektim bunu? çaldı gelin bir geldiler. Hayır. Ne diyor? Önlerinden gelirim olmadığı yanlarından, arkalarından, üstten, alttan, her taraftan gelirim hiç bıkmam. Adamları da bıkmaz. Bak İranlılar şeytan adamıdır. İyi çalışıyorlar. Amerikan şeytan adamıdır. İyi çalışıyor. Batı şeytan adamıdır. Biz Rahman'a uyan ne yapmışız? Yani gelip atıyoruz işte cezayı çekiyoruz. Tarih böyledir. Bakın ne zaman Musulmanlar yengeli bir attılar? fatura ödüler. Emeviler, Abbasiler, ee, ee, Memlükler, Selçuklar, Osmanlılar. Ama ne yapacağız biz? Hakkıyla döneceğiz Rabbil Alemine. Yan gelip yetmek yoktur. İranlar ne yaptılar? Bak kaç senedir Yemen'de Hüthileri ektiler. Suud'da Şiaları çabaladıyorlar. Afrikiyede Afrikiyede hiç siyah rafizi gördünüz mü? Cirinşe'ye Youtube'da Afrikiyede Ashura gününde bir yürüyüş çıkmış, binlerce siyah Ya Hüseyin başlarında çalıyorlar, kılıç oluyorlar. Bu tarihte olmamış. Bir tane Rafizi yoktur şeyde. 1980'e kadar bir tane Rafizi Afrika'da yok iydir. lanetinden sonra bu rafizlik yayıldı demet. Neden çalışırlar? Bu konuda tebrik etmek lazım. Eğer tebrik yeri ise caizdir. Bunları örnek almamız lazım biz. Ne de? Yok dalalatlarında, çalışmalarında. onlar böyle çalışır. Bizim neyimiz var? Ehli batıldır çalışırlar. Ehli hak ne yapıyor? Lubnan'ı ele geçirdiler. Hafız Aset nedir? Hafız Aset Nusayri'dir. Bizim dilimizde Alevi'dir. Biliyorsunuz Rafiziler Alevileri tekfir ederler. Diyerler bunlar musulman değiller. Halbuki hepsi de Şia'nın şemsiyası altındadırlar. Ehl-i Sünnetle ilakaları yoktu. Rafiziler Alevileri, Nusayri'leri tekfir ederler. Ama iş iyi geldi. İlk günden Humeyn'i geldi. Hafizesat onuyla hem hemfiçirdir. Irak'a karşı oldu. Ta bugün'e kadar devam ediyor. Hilal'i ulaştırdı böyle Iraktan, Şam'dan nereye? Akdeniz'e ele geçirdi. Cüzur-ül Kamar diye bir cezire var. Biliyorsunuz Moritanya'nın altında Cüzur-ül Kamar adalar var. Müslümandılar olar. Biliyorsunuz orayı İran ele geçirtti. Şu anda devlet başkanı Rafizi'dir. Halbuki aslı Rafizi değil. Aslı Rafizi değil. Sünnidir. Ama Rafizi oldu. O da nasıl oldu? Ciddi Medine'ye okumaya. Onlar kabul etmediler onu. Bizimçiler süper akılları var. İranlılara baktılar, bu cens, şeydir, celdiler, dediler, gel biz seçeni hesabımıza, kumda okutalım. Okuttular, kumda onu rafize ettiler, ondan sonra gönderdiler. Cüzul kamarda şu anda cumhurbaşkanları rafizidir. Bir cumhurbaşkanı rafiz olsa ne eder? Rafizlerin bütün projeler açmış onlara, zirit atıyorlar. Hüseyinli niyet yapıyorlar, kendileri, ha? Yap, aşura yapıyorlar. Afrika'ya rekeza yayıldılar. Bugün Mısır'a e da girdiler. Türkiye'de de hiç gördünüz mü aşura maşura olsun? Ne zaman oldu bu? Allah rahmet eylesin. Erbakan'ın bu konuda zayıflığından oldu. Erbakan Hoca bir numara İran'a gönlünü açtı. Ondan sonra bunlar ne oldular? Geldiler burada 80'inden önce Rafiz şey Caferi Camisi var mıydı? Hiç duydunuz mu Caferi Camisi? Yok idi. Hatta öyle oldu. Başbakan da gitti onların Aşura merasimlerine katıldı. Her yerde çalışıyorlar. Türkiye'de 3 tane yayın evleri var. Çalışıyorlar. Halbuki Türkiye'de hiçbir zaman Rafizilik işlememiş. Tam tersine Osmanlı Devleti her zaman Rafizlerle savaş içindeydi. Ama çalışırlar. Osmanlı Devleti de yetiştiler. Bakitaşiler, makitaşiler nedir? Rafizlerin eliyle, safavilerin eliyle bunlar da sokuldu. Hatta Yeniçeri'ye bile el koyuldu Ama Osmanlı güclüysen çöktüremediler ama ne yaptılar? Yine o devleti içinde istediklerini yaptırıyordular, sonra da çöktürdüler. Evet arkadaşlar, oynanan oyun anca bunu Allah bozar. Hiç kimseden bir şey beklemeyin. Çünkü biz sahipsiziz. Ehli sünnet yer üzerinde şu anda sahipsiziz. Bizim baştaki hükmatlara, yöneticilere hiçbir el bağlamayın. Bunlar babalarını bile satarlar. Sahipsiziz biz. Bizim Allah'tan başka kimsemiz yoktur. O da kimdir? Kebirdir. Onun için kebir dedik en gücedir. Bu ad en özel adlardan Allah-u Buna inanarak yaşayacağız. Bu kebirden yola çıkacağız. Allah hepimizi kebir isminin anlamasını bize nesip etsin. Onun gölgesi altında yaşamayı ona kulluk etmeyi de bize nesip etsin. Onu hakkıyla anlayıp hakkıyla yaşamayı bize ve bizden gelenler, sonra gelenlere de nesip etsin. Allah subhanahu teala Suriye'deki kardeş mücahidleri Diyelim önceden. Çünkü onlar zefere kavuştu inşallah Suriye'nin işi biter. Allah onları muvfak etsin. Mermilerini isabet etsin. Düşmanlarını yok etsin. Allah Subhanahu ve teala bütün ahzebi bozduğu gibi bugündeki kurulduğu ahzabı de inşallah yok eder. Rusya'nın da üç gemisini inşallah velhamdülillahi rabbil alemin.